Başladık. Başladık. Evet, bugün. Bugün. E, i̇lk başım. Git, git, ha? İlk başım. İlk başım. İlk başım. olarak ilki gerçekleştiriyoruz. Evet, Ama <gülüyor> güzel görüp. Babayı güzel görüp Göstöbe Parkı'nda ilk podcast'imiz için. Parkı'na geldik. Etrafı evet. çocuk kaynıyor. Aynen. Herkes bağırıyor, çağırıyor. Pis üreyiciler. <gülüyor> Öyle deme lan. Ha? Öyle deme oğlum. Ne? Daha sakin bir yere mi Ne Neyse. Bilmiyorum. Sen de üreyici olduğun için artık. Evet. Ben de üreyiciyim. Neyse bugünkü konumuz nedir? Bugün bugünkü konumuz CES. CES 2014. CES 2014. Evet. Ben maalesef ki e, CES süreci içerisinde çok yakından takip edemedim. Yani e, bittikten sonraki haberleri takip etmediğim Yani edemedim. ben de şöyle beni ilgilendiren kısmını takip ettim. Biraz, Çünkü çok fazla şey tanıtılıyor. Hayvan gibi büyük bir ve kapsamlı bir e, evet. şey olduğu için. Herkes, oradan, herkes evet. orada. Herkes orada. Ama şöyle... Her tür elektronik, e, teknolojik, otomotif sanayinden tut işte şeye ha. kadar e, sen söyle televizyona kadar, sonrasında aparatlara kadar, evet. yeni USB'lere kadar her şey burada. Evet her şey burada oluyor her sene e, Las Vegas'ta düzenleniyor. Aslında bir gidip görmek lazım. E, ha, Allah yani çok da meraklıydım açıkçası Las Vegas'ta tutturdun zaman gidersin. Yani eğlenceli olur gibi geliyor. Aslında bunların after partilerine falan gitmek lazım. Yani tür organizasyonların e, en eğlenceli Eğlenceli kısımları after oluyor. Evet, after, after part oluyor. Ee, i̇şte Samsung'un kine gitseydin. He, Samsung'un kine gitseydin. saç pusak şeyler yaptılar. Eğlenceli, güzel şeyler abi Peki, yani. Peki, bu şeylerden, haberleri çıkanlardan en çok ilgini çeken hangisi oldu? Ya benim açıkçası en çok ilgimi çeken şey. Aslında böyle, e, bilmiyorum yani spesifik olarak hani budur dediğim e, bir şey olmadı. A çoğu şey aslında bildiğimiz şeylerin birazcık daha geliş bir şey ya da e, birazcık daha e, özelleştirilmiş e, versiyonları gibi geldi. Yani hani Andurdoht e, dediğimiz e, aslında bizim her ne kadar geek olsak da e, çok anlamadığımız teknik gelişmeler yani. konusunda da çok bilgi sahibi olmadığım için. Ya yani şöyle bir baktım ben. Hı -hı. gördüğüm kadarıyla işte televizyonların arayüzleri gelişmiş. Ondan sonra işte yine böyle daha e, ne derler e, evde e, hani şık duracak şekilde ondan sonra e, makyajlanmış çoğu teknoloji gösterilmiş. Yani e, bu CES'de ben oha bunu ilk defa görüyorum dediğim bir şey olmadı. Aslında ee, bunu ilk defa göründüğünüz şeyler var. Benim ee, mesela olmadı. Ee, benim oldu. <gülüyor> yani şöyle ki. Hani ne bileyim e, oha yani şey eskiden hani. E, kaset çalar mesela şey e, kaset çalar diyorum. E, video kaydedici cihaz Hı. mesela VCR dediğimiz şey. Eee ilk defa VHS tanıtılmış. İşte ne camcorder'lar ilk defa VHS'le tanışmış. CD, DVD, Blu-ray e, vesaire teknolojileri ilk defa VHS'le evet. tanıtılmış. Bu tarz bir şey yoktu. Şimdi şöyle bir şey oldu ama bu bu VHS'te aslında aslında uzandır beklenilen ee, bu Valve'ın biliyorsun şey işte ha, e, Steam Box'lar gösterildi. Ama yani, Steam Box'ları biz daha önce görmedik mi? Aa, hayır, görmedik. Yani şeyi görmedik. Ee, yani bir tane gördük. Ee, ama böyle o prototipti yani anladın mı? da burada? burada? Hay, ama burada asıl mesela şey olarak gösterildi. Nasıl diyeyim? Yani mesela Alienware e, böyle ha. bildiğin prototipi ama hani kasanın nasıl bir şey olacağını, işte özelliklerinin ne olacağını, içerisinde ondan sonra nasıl donanım olacağını falan gibi açıklamalarda bulundu. Tabii tabii. Fiyat aralıkları daha kesin verildi. İşte kumanda mesela e, tam tam olarak açığa çıktı ve insanlar kumandayı kullandılar. <gülüyor> ha, köpeğe mi Evet köpeğe. Kumandayı tam olarak kullandılar. mesela feedback alınan feedbacklere göre hatta biliyorsun, Valve kumandayı değiştirmeye karar verdi Yani Valve'ın bu hani 13 tane firma ile anlaşıp da e, Steam Box üretiyor olması bana biraz garip geliyor. Hani ne olacak şimdi, Android gibi bir e, platform haline mi getirmeye çalışıyorlar? Hayır şu anda ee, Steam'in biliyorsun bir e, işletim sistemi şeyi var. Steam'in işte arayüz var bir tane. Yani big picture denen hı hı. bir şey var. Bilgisayarını sen televizyona bağlarsan big picture kullanabiliyorsun kumandayla veya evet. herhangi bir şeyle. illa mouse kullanma gerek yok şeyde. Kontrolerla kullanabiliyorsun. Öyle temiz bir arayüzü var. Bunu SteamOS denen bir hale getirip getirmişler daha doğrusu herhalde. Ee, hoş onu dediğim gibi bilgisayarlarla da kurabileceksin. Aslında evet. her, kendi bilgisayarın varsa onu da kurabileceksin. Ama yani. maksat bunu e, bir e, ne derler genel olarak insanların evlerinde oturma odalarında aslında çirkin bir kasa olarak değil de böyle temiz bir ürün olarak kullanabilenleri üzerine aslında bir şey. Yani daha doğrusu açıkçası şöyle söyleyeyim. Steam ve Valve her zaman eleştirdiği konsolu kullanılıyor. E, şey kullanımı olarak, ev, evdeki ortak alanda kullanım olarak pozisyonunu kabullenip bunun üzerine oynamak istiyor ve aslında bence konsolcuları PC'ye çekmeye, PC oyuncularına da konsolcuların sahip olduğu rahatlığı vermeye çalışıyor gibi bir durum var ortada. Yani orta yolu bulmaya çalışıyor. Anladım ben onu da, hani niye 13 tane firmaya yaptırıyor bunu? Yani, yani gigabyte çünkü bir yandan yapıyor da, bilmem... Ama e, bir yandan da şey kafası rezeri... var bu adamın biliyorsun. Gabe Newell'ın sonra e, işte Android ne benzer bir kafası var var. Yani, yani free bir platform olsun istiyor. Açık bir platform olsun yani istiyor. Aslında, yani aslında de, benim demeye çalıştığım şey bu. Bu sonuçta bir PC tamam mı? Evet, işte Her var. ne kadar PC... istediğin kadar e, e, şey yap, yaparsan yap. E, hani nasıl ambalajlamaya çalışırsan çalış. Bu sonuçta e, bizim bildiğimiz e, e, şey, bilgisayar, bilgisayar. Sadece daha güzel kasa ha, içerisinde. Yani ne, ne bir... Yani bunu ne kadar küçük bir kasaya sığdırabiliyorsun işte vesairesi e, kriter. İşte Anladın mı? İşte kullanıcıya göre yani mesela sen işte diyelim ki e, indie oyunlar oynayan çok böyle abartıcı bilgisayarı kullanmayan bir insansın. Anası daha çok kompakt bir bir şeyin olsun istiyorsun, orada çirkin durması istiyorsun. Bana yani işte kompakt daha düşük model. Anası yok ben hayvanım, manyak high end PC istiyorum. Aynı zamanda da böyle şık duracak, ne olacak daha böyle hem e, işin kozmetik tarafı hem e, iç, içerik tarafını çok mesela önemli Yani o tarz o konuda bir gilksin anladın mı? Hı hı. O zaman işte high tech alanının en böyle üst seviye olan işte 3000 dolar mı ne kadar size olanı? Hiç alacan neymi elin verden veya hangi markanınsa mesela tasarımını beğendi bir tane alacaksın onu böyle koyacaksın oraya kullanacaksın işte böyle wing açılacak bilmem ne olacak yani bu biraz bence işte müşteri odaklı çözüm üretme gibisinden bir yol bu ama ben şey açısından yani hani konsolların ee, başarısıyla ilgili bir yönelikte bir çalışma yapmak istiyorsa konsol dediğinin niye başarılı oluyor? Konsol dediğin çünkü kapalı bir kutu. Ekstra içerisine aparat koymuyorsun. Neyse o. 5 yıl çıktığı yıl 5 yıl boyunca aynı şeyi kullanıyorsun. Ee, ve bütün 5 yıl boyunca kullanırken onu geliştirebiliyorlar. Onun içerisindeki şeyi sonuna kadar kullanabiliyorlar. Bir PC gibi değil. Buradaki işte Windows'dan kurtulmaya çalışıyor bir yandan da. Windows'dan da kurtulacak. Windows'un o ağırlığından. Kendi diyecek ki basit bir Steam Linux'da çalışan da zaten bir şey yapabiliyorsun. <Gülüyor> Linux'u koyacak. Sonra ve e, diyor ki ben size işletim sistemi yapıyorum, ben size kumanda kontrolları veriyorum. Oyunlar zaten 60 milyon kullanıcım var, 60 milyon müşterimiz var. A, sonra e, oyun zaten sürekli çıkıyor. E, siz de yapın, insanlar oynasın. Yani benim demeye çalıştığım benim şey de değil, yani niye, niye 13 derken ama. demeye çalıştığım şey şu. Tam Android gibi o zaman tam e, şey. Lisans hakkını dağıttın. isteyen e, donanım üreticisinin Aynen. üretebileceği bir hale niye sokmuyorlardı Onuşa sınırlamışlar? Ne bileyim belki 13 kişi istedi demek ki üretmek. Ne bileyim Halbuki yani Kaç ona, ona donanım soruyorum. üreticisi var ki bilmiyorum ki. Hayır atıyorum yani e, şu anda Samsung bir şey yapmıyor. Steam Box yapmıyor değil mi? E, yapmıyor çünkü Samsung aslında yani bilgisayar üreticisi değil biliyorsun. Nasıl bilgisayar üreticisi değil? Değil abi laptop yapıyor diye bilgisayar üreticisi mi Oğlum sen bilmiyorsun diye adamla bilgisayar üreticisi değil diye bir şey mi var abi? Ama herifler ezelden yani. beri de bilgisayar üreticisi. Yani bilgisayar üreticisi... Oğlum şu anda yani dünyanın... Yani sayılı e, şey e, semikondaktör üreticisi yarı e, iletken üreticisi ne bileyim işte e, RAM hard disk e, işte vesaire gibi e, mikroçip gibi komponent üretici, üretim alanında da dev herifler. Tamam. Yani tam onlar. Toplu bilgisayar. Üretimi. Hayır. Toplu bilgisayar da üretiyorlar. Sadece sen bilmiyorsun Türkiye'de satılmadığı için bilmiyorsun. Hayır, Türkiye'de satılmamış önemli emdiği Amerika'daki ona sonra önde gelen bilgisayar şeylerinde de yok yani. Hay. Ama yok e, yani. Sonuçta herifler de bilgisayar üreticisi. E, tamam ama senin. Yani benim ha, demek diye şu Tamam bu firmalar bu 13 tane firma böyle ondan sonra bir şey bilgisayar oyuncusu yani Tamam tek bir kitle, kitle üretim yapan adamlar Alienware gibi anladın mı? Gigabyte ya mesela değil Alienware üretiyor. Tamam Gigabyte ona bakarsan ekran kartları yapan yok anakart bilimlenme üreticisi olan. Anasılsa şey bir firma yani. Yani Sen onlar oyuncu... hardcore oyuncu fokusu bir firma değil ki. Tamam mı? adamların mesela. kendi o tarz bir ürünleri de var. Ya, tamam var. E işte onu diyorum Alienware, Gigabyte, işte Cube mu? Abuk sokup X mi? Hiçbir şeyler. Benim de bilmediğim bir sürü anasılsa i̇şte, firma. Mesela o Cube firması yanlış hatırlamıyorsun. Onlar hani hakikaten küp şeklinde bilgisayar üretiyor. Evet. Es, çok eskiden beri olan. Bir firma aslında onlar. Ben kasalarını biliyorum onlar. Yani ben diyorum işte... Ha, niye, başka ki niye... hangi firma olacaktı peki? Hayır. üretseydi yani? Aslında dünyada o kadar çok bilgisayar üreticisi var ki. Senin, senin benim bilmediğin. Mesela sadece Kore'de e, bilinen ve e, şey bilgisayar satan 30 tane belki bilgisayar üreticisi vardır. İşte ne bileyim dünyanın e, sağında solunda kastım bilgisayar üreten bir sürü firma var. Hani diyorum benim demem şu yani bir lisans sınırlaması da mı var ki sadece lisan bir üç adam. Lisans sınırlaması olduğu siz bilmiyorum. Zannetmiyorum ama şu açıdan mesela olabilir. bak mesela... Ee, gitmişlerdir. Şartları konuşmuşlardır. Ha, sonra e senin bahsettiğin firmalar o, bu tarz bir şey ısınmamıştır. Hayır sonuç Anladım. olarak sonuç, banki, itibariyle, banki hayır, sonuç itibariyle gör Sonuç itibariyle Steam Box'ın olmadan o Steam Box'ın sunduğu hizmeti sen kendi PC'nin üzerinden kullanabilecek misin, kullanamayacak Kullanabiliyorsun. Kullanabiliyorsun, değil Tabii, mi? Tabii, ihtiyacın yok Steam Box'a. Ha, ben de onu diyorum. Hani Windows gibi bir, e, Android gibi bir işletim sistemi temelli bir e, e, ...aslında bir pazarlama çekti bu. Evet. Donanıma, Min ka donanıma karışmıyorlar. Hı. Diyorlar ki Tam, abicim benim... E, ...iştirdiğim sistemin bu. İşte şu şekilde... ...çalışıyor. Sen buna dedik ki... ...bir cihaz aparat yapmak istiyorsan yap diyor. Ha, ha, Değil mi? Aynen öyle. Evet. İşte, o zaman niye platformu herkese... ...açmamış da bu 13 tane... E, ...firma ile sınırlamış. Sınırlamamıştır abi. O adamlarla... ...anlaşamamıştır. E, anlaşmayan... O adamlar... ...uygun istememişlerdir. Belki dediler ki... ...yani ben sonra bunu... Bir yere varacağını düşünmüyorum dedi belki. Yani ben o da senin dediğin şeyi söylemiştir belki ben bunu zaten benim kendi bilgisayarımdan madem o bunu oynayabiliyor. Bu kumandayı kullanabilecek. Ama zaten SteamOS dediğin ihtiyacı yok. Big Picture bir şey var. Onu kullanıyor zaten. Hı -hı. Yani ben niye oturup ondan sonra Linux tabanlı bir işletim sisteme sahip bir e, spesifik bir cihaz üreteyim ki bir de ondan sonra 500 dolardan başlayan pahalı bir cihaz üreteyim ki diyor yani. Hayır zaten Kime o cihaz donanım üreticisinin zaten işletim sistemiyle bir alakası yok ki. Ha tamam hayır, ama hayır, işletim sisteminde şöyle bir alakası var bir ürün satısın. Ürün içerisinde biliyorsun Windows olmasına alışkın bir kullanıcı hayır, kitlesi var. Hayır mesela ben yeni notebook'mu alırken tamam, tamam mı MSI'den aldım. Herifler işletim sistemsiz verdiler bana. Evet de. Yani adamın hitap ettiği kitlesi belki zaten işletim sistemsiz cihaz alan bir kitle değil. Hayır, onu Hayır onun ben deni de demek istediğim şu. Niye o zaman eğer herhangi bir sınırlama yoksa ben bir donanım üreticisi olarak işte yaptığım bir ürünü istiyorsan git bunu e, sen söyle eee Steam OS yükle oyuna ...şeklinde bir... Ya zaten Steam Box'a Steam OS yüklü geliyor... ...sen istasyonu değiştip yapabiliyorsun. Yani ben o sınırlamayı anlamadım sadece. Abiciğim vardır bir... Aa, ...işin şey yönü ne derler... ...biznes iş yönü vardır yani. Senin anlaman gerekmiyor zaten. Kardeşim anlayacaksın. Hayır ne anlayacaksın Allah Allah. Peşinde koştuğun şeylere bak. Adam demek ki demiş ki ben bu 13 firmaya çalışacağım. Ya da 13 firmayla dedi ki ben, biz bunu şey üretiriz. Diğerleri belki bekleyip görmek istiyorlar. Belki diyecekler ki 60 milyona inanmıyorlar belki. Bunu başarılacağına inanmıyorlar. Kumandanın bir boka yaramadığını düşünüyorlar belki. belki. Ne alakası var? Yani sonuçta sen herhangi Abi, bir bilgisayara grup oynatabileceksen bunun... Donanım spesifik bir yönü, yalnızca yani tamam işte, güzel durması işte iş, ne bileyim e, kolay açılması. üretmek istemiyor onun için. Ekstra, e, Abi, şimdi, ekstra bir donanım üretmek istemiyor işte aslında. Ya sen Steam şey, Box içerisinde gördün mü kasa şeyini? Yani, ekstra bir donanım gereksinimi yok işte. Ekstra donanım gereksinimi değil, ekstra donanımın yerleşim tasarım gereksinimi var. Sen Steam Box içerisi gördün mü? Hayır bak o donanım yerli... Gildiğin kasa, kasa değil o içerisi. O. Tamam işte Başbaktın... küçük olsun diye öyle. Hayır işte kompakt ve düzgün bir tamam işte şey olsun. Tamam. E, ben... ama, ama herifle öyle bir tasarım yapmışlar ki şeyin içerisinde. Anasını, yok işte mesela bir kablo şeyi yapmış içerisinde. Hayır tamam işte o kompakt olsun küçük olsun işte küçükken kendi işte ısınmasın bilmem ne falan filan ıvır zıvır e, tamam. dertleri yüzünden. Ama eğer öyle bir derdin yoksa... Ha böyle bir derdim yoksa zaten iki sene, onu önce, ha, iki sene önce kullandığım bilgisayar kasası boşa duruyor diyelim. E tamam, ben öyle de bir oraya bir tane bilgisayar onu ha zaten. bilgisayar toplayıp da oraya bir şey e, SteamOS kurup salonuna koyamayacak mıyım? Ha koy sana ne sana onun bir şey yok koyamasın diyen yok ki. Ha işte ben de onu diyorum. E Madem işte, adam da belki o yüzden yapmıyor. Sony belki bana zaten bunu ben istesem benim sattığım haldesi kullans Yapsın kendi hali varsa görsün diyor. Benim benim sattığım laptop'u yüklesin SteamOS'i, ne yaparsa yapsın diyor. Ben onun için niye gideyim ki tekrardan ona ...özel tasarım, kasa yaptırayım... Ya ben de ona onu göre diyorum işte... Getireyim. ...özel kasa ve donanım gereksinimi yoksa eğer... ...herhangi bir bilgisayar, bir Steam Box evet. olabiliyor ise... Evet, olabiliyor. Yani niye... E, ...14-13 firmayla sınırlı bir... üretim metodolojisi kullanılıyor burada... Yani demem şu ki madem yani öyle dertleri olmayan bir adama mesela atıyorum sen saygın e, bilgisayarcılık tamam, olarak. Aynı şeyi söylüyoruz. Saygın bilgisayarcılık olarak. Abi ben bir kasa topladım. Al işte şurada cd'si var e, git steamOS Steam yükle tamam. koy e, televizyona bağla tamam. diyebilmen gerekmez mi? Evet diyebiliyorsunuz diyebileceksin zaten. Neyse geçelim Steam Box'ın sıkıldım yani. zaten de sonra diğer türlü de vereceksin parasını bilgisayar alacaksan. Gideceksin Steam Box alacaksın. Beğendiğin bir firmadan. Elimi verme Steam Box alacaksın. Üzerinde böyle Steam Box logosu olacak. Logoya para vereceksin yani. Evet yani o çünkü olay. Onu anlatmaya çalışıyorum sana. Yani Val... Şey, ürünü alıyorsun gibi düşün. Yani nasıl sen hani böyle insanlar vardır ya ben ondan sonra Windows ürünü alırım. Microsoft ürünü alırım diyen insanlar var. Yok diyelim. ki öyle insan Ya nasıl yok? Var. Allah Allah. Sen sen hiç görmemiş olabilirsin ama var yani. Nasıl ben sadece Linux dışında başka bir şey kullanmam diye insan varsa. Nasıl sadece ben Microsoft ürünü kullanırım diyen insan da var. Yani millet gidiyor Windows 8 telefon alıyor. Niye? Yani Windows 8 diye alıyor. gidiyor giriyor bazen. Veya işte o alıyorsun bilgisayarı böyle burasında sonra Intel çift vardır içerisinde yapıştı çıkartması oluyor. Ondan sonra Windows 8 vardı çıkartması oluyor. Bunun yani, gibi düşün işte. Bunda da diyecek ki "Wow, onaylı Steam Box." Geçersiz gereksiz olacak. E, PC mentalitesine ters bence. Hayır, PC mentalitesi tabii giders. Ama e, adamın yapmak istediği zaten PC mentalitesi değil, konsol manteltesi. Neyse bu şey de e, Steam Box'ın işte onu tanıtımları oldu. Bunun dışında zaten <gülüyor> fuarda Önde gelen yine işte bu herkes Oculus Rift konuşturdu. Oculus Rift'in Crystal Cove diye bir tane prototipi var evet. şeyde. İşte neymiş 1080p OLED display içerisinde. Diğerinden daha yüksek çözünürlük veriyor ilk çıkan versiyonu da prototipten. Ve işte şeyden kurtulmuş biraz, Motion Blur etkisini. Hı hı. Ya zaten bu uh, Crystal Cove'un iki tane uh, şey yani Crystal Cove prototipinin... Bir şey. evet, uh, farklı bir prototip, yeni bir prototip olmasının sebebi iki tane yeni özellik katmış olmaları bunun üstünde. Bir tanesi işte o e, kamera ile e, sensörle i̇şte e, okul evet, sırftın üstünde işte sensörler noktalar, var. E, Tracker'lar var daha doğrusu sensör demeyelim. İşte kamerayla kamerayla o motion algılıyor. Daha rahat ve yumuşak he. bir e, oynanış, oyna, şey sunuyor. E, görüntü, geçişi görüntü geçişi sunuyor. Bir de bir tane böyle dandik bir isimli bir teknolojileri vardı. Hangisinin e, Tandik isimli teknolojiyi burada bulamadım. Ee, ne arıyorsun? Adını arıyorum da bulamadım. Yok, Neyse hadi. o da işte aslında e, kamera geçişlerinin e, daha yumuşak ve smooth hmm. geçiş yapmasını e, sağlayan bir e, teknoloji. teknoloji. Yani çünkü sonuçta ben... E, kafayı sürekli oynatacağın için evet. hani sağa geç, sola geçiş yaparken orada frame kaybetmemesi vesairesini e, sağlamak adına kullandıkları bir şey. Ama yani ben... Herkes e, Best diye seçmiş. Best Emerging Technology. Tamam. Best In Emerging Technology olabilir ama bilmiyorum. Bana çok e, şey... İşte 2013'ten beri konuşuyoruz oluyor bu. 2013'ten beri konuşuyoruz onu geç. Ben ee, Oculus Rift'in beklendiği kadar büyük bir impact yapabileceğini zannetmiyorum. Ya daha doğrusu zaten şöyle bir şey var. Ben Oculus Rift'in yani bu ne zaman Ne kadar güzel deyip o heyecan bitince kaybolacakmış gibi geliyor. Bu Nintendo'nun Virtual Boy'undan biridir yani. Sonra insanların özellikle Sony'nin peşinde koştuğu sonra bir şey bu Virtual Headset muhabbeti. Ya Virtual ee, Headset'le olacak iş değil çünkü işte, abi. İşte Virtual Headset herkes peşine koyuyor Virtual Headset'in. Bu adamın yaptığını, Bert, bu, bu adamın yaptığı Chris Palmer evet. sonra bu, çıkardığı headset'in yani ben ne özelliği var çok merak ediyorum. Çünkü o kadar headset zamanında her zaman durmuş, çıkarıldığı gösterildi seslerde sürekli her sene bir headset gösteriliyordu zaten. Bunun ne farkı var onu çok merak ediyorum. Yani arkasında ondan sonra işte Kickstarter'dan çıkması mı ya da arkasında işte ID'nin ondan sonra sonra başındaki ayrılan buraya geçen adamın olması mı? nedir Doomları yapan herifin işte. Karmakın olması mı? Nedir yani? Niye bu kadar ondan sonra ön plana çıktı bu headset anladın mı? Yani, yani virtual... nasıl bir tecrübe veriyor da hakikaten diğerlerine ayrılıyor. Bunu yani çok merak ediyorum. Yani Virtual Reality'nin bence hani bizim en az 2 ya da 3 duyumuza aynı anda hitap etmeden tamam mı? Gerçek bir başarıya ulaşabileceğini çok zannetmiyoruz. Bir şey Şimdi, diyemiyorum denemediğim için. E, yani benzer teknolojileri ben denedim. Hani i̇şte, sadece he, tamam sadece işte, gözün benzer teknolojiyle denemişliği var herkesin bir şekilde. Aynen. Ama yani, yani benim e, zaman denem fırsatım bir... olmadı yani okul sıftı ama bir geçici heyecandır her zaman. Evet, yani. evet. Sokarsın, yani, he, ve... tamam güzelmiş dersin, çıkarırsın Kesinlikle. Çünkü yani şey e, sen söyle. Sadece bir ve yani sesi anladım. sesi saymıyorum, sesi evet. saymıyorum ama sadece şey Gönlük gözün doku. evet görüntünün Dokunma. sana sağladığı şey seni büyük oranda tatmin etmeyecek, Gönlük anladın mı? Çünkü Hayır, bir yani de çünkü sen hücür hareketten katmak istiyorsun maalesef. Aynen yani aynen. Ben hani yorumları Bilmiyorum okuyorum, yani işte. çektikleri videoları izliyorum. Yani herif mesela işte oha ne güzelmiş diyor. Elini uzatıp dokunmaya çalışıyor Hı, ama ya. elini göremiyor ya. Evet. Orada bir afallıyor tamam mı? bağlıyor. Yani orada bir gerçeklik kırılımı yaşıyorsun. İşte evet zaten o biraz sıkıntılıymış yani. O, o anda Mesela oraya first... dünyanın içine giriyorsun. Evet. Ama aslında öyle bir dünyanda değilsin ya. Dışarıda böyle bir şey yapmaya kalktığında bütün bir anda beyin algını saptıyor. Evet. Mesela işte first person shooter oynuyorsun tamam mı? Hı. Hani diyorlar ki işte bu ıı, trackerlarla birlikte işte ne bileyim duvarın arkasına saklandığın zaman hani şöyle kafa evet. hareketiyle duvarın hani duvardan kafayı satıp görebilecekmişim. Ama elimde ha. controller var. Aynen işte. Nasıl yapacağım onu? Tam hayır. Onu kafayla yapacaksın. Hadi onu kafayla yaptım ama peki e, ateşi yani elinde sonunda controller var abi. Evet, elinde sonunda yani, kontrol. var. Yani hani eğileceksin be. Bak, bak, bak eğileceksin ama eğildiğin zaman da hani e, düz görüp ateş etmeye kalkacaksın evet. tamam mı? <gülüyor> Ay ben onun oyunu, oyunlarda ben onu, oyunlarda da var şey kafayı böyle çıkardığın köşelerden falan bazı ha. oyunlar var ya. Ben oyunlarda bile onu yani yaparken kafam yani şey Eğil yapıyorum. Abi zaten o yılların klasiğidir yani Mario, Mario Brothers oynarken elinle birlikte zıplama ha. tuşuna basma gibi. Yani şöyle eğilirsin yani onda bile ne oluyor lan orada falan diye. Yani <gülüyor> o senin vücudun evet, evet. komple yani bir bütün halinde yapmak isteyeceği evet, bir şey. Aynen. Sadece göz kandırmasıyla i̇şte ya, olmayacak. Ya Avuk orada bir başka Kickstarter projeleri çıktı ya okul beraber kullanman için. var. Yani ben de çok işte merak ediyorum. Ya yani deneyip bir ana sıra şey hani believer vurma olacağım yoksa ana sıra ya, on... <gülüyor> yoksa olmayacak gibi geliyor bana ya. <gülüyor> ne olacak? Çünkü atıyorum en basitinden eline bir tane hani Wii'de yaptıkları gibi yani. tamam mı? Hani kumandayı işte atıyorum silaha takıp anladın mı? Oynayacağım bir first person shooter olsa bile sen silah değiştireceksin, kartuş değiştireceksin. Ee, zoom yaptığın zaman skopunu gözüne dayayacaksın, değil Hı -hı. mi? O tür bütün hareketler senin e, hani doğal fiziki e, davranışlarına ters olacağı için evet. orada bir kafan karışacak. Şimdi ben başlı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Oculus Rift. Evet herkes bir best mes diye bir şey diye seçmiş. Ama ee aslında bu CS'de. PlayStation Now diyorsun. PlayStation anyways. Now abi. Yani şimdi şöyle bir şeyden önce bahsetmek gerekiyor. Ben biliyorsun. PlayStation Now nedir? Ben, ben biliyorsun. Ondan sonra Xbox 360'dan beridir. Ondan sonra hani konsol tarafında özellikle Microsoft'u savunan bir insan. Yapıyordu. Oğlum zaten Xbox 360'dan beridir dediğin bir nesilden bahsediyorsun. Tamam sene 5-6 sene oğlum. Hani tamam bir nesil ama yani. Tamam 6 sene. <gülüyor> yani bu nesin e, oyun konsol nesinde e, Xbox 360 hakkında Microsoft'un yaptığı en işlerden biri. Tamam mı? ama e, şimdi hakkını Sony'ye hakkını vermeye geri vermeye başlamak lazım. Bir sıçtılar e, ama şu anda bayağı bir toparlıyorlar. Biliyorsunuz daha adamlar gittiler GaiKai aldılar. Ne oldu? Hı. GaiKai'yi satın aldılar. GaiKai işte bu Japon anası Cloud Gaming şirketi olan GaiKai. Sony bunu satın aldı. Ama sen bunu satın alınca herkes bir bir heyecandan da ne oluyor acaba? İşte bu online gibi bir sistem mi kuracaklar, ne yapacaklar, işte bu adamlar stream işini, cloud gaming işini, sonra nasıl bir yatırım yapıyorlar falan diye. Herkes bir sevindi. Çünkü PlayStation 3'tü zamanında. Ondan sonra bu adamların online sistemi berbattı. Ee, Xbox Live'in yanında. Ne chat yapabiliyorsun, ne bilmem yapılıyordun. Ya bedavaydı ama hiçbir şey yoktu falan filan. Ee, şimdi... Elifler işte ki işte biz Gaikai'nin gücünü kullanacağız ve ileride bunu nasıl kullanacağımızı ilgilisi açıklama yapacağız demişlerdi. Evet. O zaman E3'te. Ve CS'de bu açıklamayı yaptılar PlayStation Now diye. Şimdi PlayStation Now bence çok önemli ve Büyük bir gelişme artı Sony'nin de aslında e, eski günlerine geri döndüğünün o, kanıtlarından, dönmeye çalıştığının kanıtlarından biri. Bence yani yeni yenilikçi işler yapmaya çalışma. Hani o Sony'yi sonu yapan şey vardır ya işte böyle o, hakikaten vay be herifler ne yapmış dediğin zamanları hatırlıyor Tabii. musun? Hani başkalarının yaptığını taklit etmek yerine kendileri yeni şeyler onası yapmaya çalışıyorlar. Zaten Sony büyük oranda aslında kendini toparladı gibi. Yani diğer i̇şte saf kendini, vardı da. İşte yani telefon tarafında da toparladı. Telefon tarafında şey Z1'le. Evet Z1'le toparlamış e, durumda e, işte yani en azından karlılığa geçtiler. E, televizyon tarafında geçir. da zaten Telefonun 4K'dan da, sonra Aynen. Hep öncülük yapıyor. Hem 4K'ya şimdi öncülükün öncülüğünü yapıyor. Daha önce zaten 3 boyutun öncünü yapmıştı ama o çok tutmadı. Ama şimdi 4K öncülüğünü yapıyor. Yani zaten televizyon tarafında bir öncülük yapmaya çalışıyorlar her zaman. Şimdi e, bu cloud gaming, cloud sistemler konusunda da adamlar e, öncülük yapacak gibi gözüküyorlar. PlayStation Now nedir? PlayStation Now e, bence yani mesela böyle bir sistem, aslında Nintendo'yu da kurtarabilir diye düşünüyorum ben. Yani ee, Nintendo da zaten şey e, internet ve sosyale işte başlayacak. <gülüyor> Hayır başlayacak. Ya mı? başlayacak da yani. Ee, yani Bi 10 öyle... sene, 15 sene geç kaldılar. Neyse. PlayStation Now nedir? PlayStation'la abi. PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation hmm. 3 oyunlarının yani hepsini tabii ama birtümay Sony'nin ana e, kütüphanesini cep telefonundan, laptopundan, işte şeyinden, e, tabletinden alandan sonra PlayStation 3'ün 4'ünden, PlayStation 3 var mı? PlayStation 3'ünden, 4'ünden hepsinden oynayabiliyorsun hepsine Bu bu arşive aslında hepsine ulaşabileceksin. Cloud gaming, cloud gay sistemi sayesinde ve istediğin her yerde, internet olan her yerde buna ulaşabileceksin. Ee, ve böylece ne olmuş oluyor? Adamlar senin bir diyelim ki senin PlayStation'la ilgili bir konsolun hayatın boyunca olmadı. Tamam mı? Almadın yani. Ne PlayStation çaldın, ne PlayStation 4 aldın. PlayStation 1 oyunlarını bilmiyorsun. Hı hı. Ama Buna üye olduğun zaman açıp telefonunda PlayStation oyunlarına yani Sony oyunlarına erişebileceksin. Ve bunun için de işte ekstradan gidip bir konsol almana da gerek yok. Zaten almış olduğun telefon üzerinden bunu yapabileceksin. Yani bu nedir? Sony gidip kendi oyunlarını bir iOS veya Android sistemi üzerinde yani Play Store'da işte Google Play Store'da veya iTunes'da satmak zorunda değil. Bunu orada sonra ekstra satış yapmadan yani aslında kendi ürünlerini onlara kaptırmadan bu şekilde oynamanı sağlayabiliyor ki bu çok önemli bir şey Adamlar işte her yerde herkes ulaşabilecekler artık ve o yüzden hani diyorum Nintendo'nun Nintendo için ben de çok ideal bir sistem bu çünkü Nintendo'da Tabii. biliyorsun birazcık ben kejolo oynuyorum ben iosta ha ben evet. iosta Mario sattırmam ben işte Nintendo'da şunu sattırmam ben bu işi yapmam benim konsomda oynayacaklar arkadaş kafasını niye yapıyor çünkü kaptırmak istemiyor tek şeyini ee, kendi eksklüzif ürünlerini kaptırmak istemiyor. Hı hı. Ama bu şekilde kaptırmış olmuyorsun aslında. Yani bu bir backdoor hani arka kapı açmış oluyorsun kendi Yani şu anda ben buna benzer kendi bir e, kandırmak biraz hani ama buna benzer bir sistem bilmiyorum. Yok işte evet. Zaten. Şimdi mesela Android tabanlı bir telefonda ya da işte e, cihazda Play Store dışında hmm. tamam mı? Hani kendi marketlerini kuranlar işte atıyorum Samsung'un kendi, işte, evet. kendi marketi var Türkcell'in kendi marketi var, bilmem Vakfının evet. kendi marketi var. Bunlar tamamıyla şey Play Store bypass eden sistemler mi değil mi bilmiyorum ben. Ha işin Play Store tamamen bypass etmen için söylemiyorum ben bunu. Ama şey yapmış oluyorsun. Yani diyelim ki sen böyle yazmışsın tamam mı kağıt üzerine. Ben Firm olarak bu şey mesela mobil te cep telefonlarında işte şu oyunu oynattırma? Bu Buraya vermem oyunu. Tamam. Ama sonra altına işte bir tane şey çıkarıyorsun. <gülüyor> Kararname ekletmiş gibi bir şey olsun. Ya. Veya işte bu şeyin üzerinden, kuralın üzerinden arka kapıdan böyle başka bir yenilik yapmış oluyorsun kendi. Kendi kendinin kuralını aşmak gibi oluyor aslında. Yani hem kendini şeyini kaybetmiyorsun. Aa bak görüyor musun Sony aa cep telefonlarına işte oyun çıkartmak zorunda kaldı dedirtmiyorsun hem de vay anasın herifler ne güzel teknoloji yaptılar delirtiyorsun yani bu pozitif yani, win win bir iş yapıyorlar zaten yani zaten hani sene oldu 2014 tamam mı ha. hani donanım ve yazılımın tamam mı entegrasyonu ee, entegrasyonu ve yazılım için donanım satmanın e, evet. devrinin kapan, evet, kapanıyor olması i̇şte, lazım anladın mı playstation now bu bence tamamen kapanıyor yani. çünkü yani ben konsol mantığını da o yüzden sevmiyorum tamam mı sadece oyun oynamak için bir cihaz mı alınır ha, evet işte sadece oyun oynamak için cihaz alınır tabi. Alıyorsun. Yani eğer öne, istenin sadece orada oynayabileceğin şeyler varsa onu ve sadece oyun oynamak istiyorsan bir cihaz alıyorsun. Bu cihaz istenin hangi bir şey olabilir yani sadece oyun oynamak için cep telefonu alan da olabilir, sadece oyun oynamak için el konsolu da olabilir, sadece oyun oynamak için bilgisayar alınıyor insanlar. Ona i̇şte, bakarsan. Ben, yani ben de şunu <gülüyor> ben de şunu diyorum hani tamam zamanında e, telefonla oynayamadığın aslında için aslında sadece oyun oynamak için diye düşünme. Şimdi Hayır, şöyle, şöyle bir şey, klasik anlamda söylüyorum bunu. O senin klasik anlamda. Ama bir de şöyle bir şey var. Sadece Sony oyunları oynayabilmek için Sony konsol alıyordun. Hı. Sadece Nintendo oyunları oynayabilmek için Nintendo konsol alıyorsun. Şimdi PlayStation alını, sadece... Sony oynayın oynamak için gidip Sony konsol almak zorunda değilsin. Bir tane büyük ihtimalle PSN sonra şeyi açman, e, kullanıcı hesabı açman veya işte ne açılacaksan hı hı. onu açman yeterli. Ondan sonra gidip Samsung cep telefonunda Sony oynayabileceksin. Ondan aynen. Sonra işte, mantıklı olan budur yine evet, zaten. Yani, Harika yani, bir şey işte bu. Hani ben işte konsolu anlamamın yani konsolu anlıyorum. Ama işte hani ama, daha önce yapılamıyordu bu zaten. Evet, ve e, bundan çıkmış iş modeli çık, değildi. Çıkmış olmak yani bu zorunluluktan ve mecburiyetten çıkmış olmak çok evet, güzel bir şey. Aynen. Çünkü artık herkesin elinde bir cihaz var değil mi? Ya, yani sen bu cihaz hadedini artırmak yerine ha. tek bir cihaz üzerinden daha fazla iş yapabilme evet, kapasitesini evet. açıyorsun. Hem de çünkü. şey oluyor zaten halihazırda hazırda artık yapılmış, satılmış, kar edilmiş ürünleri hı hı. E, bu ürünlere ulaşmamış insanlara ulaştırarak aslında tekrardan şey para kazanacak. Aynen. Yani PlayStation bir oyununu hayatında oynamamış, işte Ratchet Clank oyunu hayatında oynamamış bir insana veya bir çocuğa. Ratchet Clank oynatacaksın ve o büyük ihtimalle diyecek ki o zaman ben mesela PlayStation 4 istiyorum baba diyecek. Yani. Niye? Çünkü Ratchet Clank'in başka oyunları belki orada oynamak isteyecek. Yani en sonunda bu seni hem oraya hem kendi ürünü aldırtmaya yönlendiriyor hem senin kendi markanın tanıtıldığını, bilinirliğini artırmaya yarıyor. Yani şimdi kaç tane çocuk Mario biliyor mesela? Öyle düşün, tamam mı? Yani Mario'nun bir ton çakması var Yosta, Android'de. Alıyorlar, onları oynuyorlar. Ama Mario'yu bilmiyorlar. Halbuki Nintendo böyle bir şey yapmış olsaydı, çocuk telefonla Mario oynayacaktı ve sonra diyecekti ki, ben bunun yenisini oynamak istiyorum, bana Wii U al. Belki. Ya belki ama belki değil ama en sonunda böyle bir geri dönüş de olacak. Veya o çocuk büyüdüğü zaman Mario <gülüyor> bilecek. Hani biz şey hep böyle eski nesil oyuncular hep diyorlar ya Valla yeni nesil de oyunculukla ilgili bir bok bilmiyor. Hep oyunculukta gidiyorlar League of Legends oynuyorlar falan. <gülüyor> Mario diyorsun Mario ne diyor hani böyle dünya eleştirini yapıyorsun ya Hani oturup sanki rakım masasında konuşulan şey. bu. şey. <gülüyor> hey hey gidi günler hey. Bu da önemli yani. Hani, İsmet kim? Ha İsmet kim ki? Yani <gülüyor> <gülüyor> Mario kim ki diye. <gülüyor> <Ondan> sonra... <gülüyor> Bilmiyorum ben arkadan çok sevindim böyle bir şey olmasa. Tabi şöyle bir sıkıntılar var. Şimdi PlayStation Now kullanabilmen için anasılsa gereken bağlantı hızları bizde yok. <gülüyor> Şu anda. Yani işte Kaç? 5 megabit mi? En az 5 megabit galiba bağlantı hızından bahsediyor ki oyunu oynayabilirsin. İşte ses fuarında şey yapmışlar. Last of Us. Hı hı. Ve Beyond Two Souls'un demosunu yapmışlar. Hı hı. E, i̇şte o demoda oynamıştı millet. daha sonra şey hani görsel anlamda farklılıklar oluyormuş bağlantı hızına göre. Yani çünkü bir bilgisayar sonuçta oynanıyor. Sen oraya input yapıyorsun. O sana geri geliyor gibi bir tür mantık var ya. Şeyde. Cloud Gaming bu sonuçta. E lag? Eh, biraz lag olabiliyormuş. Falan filan. Böyle şeyler var tabi. E, Amerika'da zaten ilk önce betasını başlatıyorlar. Daha yani sonra da... Bu cloud yani e, bu PlayStation Now ne zaman tam olarak e, i̇şte PlayStation çıkacak? PlayStation Now işte şeyde e, Kla Amerika'da başlatıyorlar şeyini. Ne zaman? E, ne zamandı? Şurada yazıyor mu acaba? Niye diyorum de, çünkü mesela? bunu yani Cloud Computing'in altyapısında kullandıkları teknoloji ne? Yani eğer sen aynı oyunu e, cep telefonundan da işte bilgisayardan da oynayabiliyorsun diyorsan eğer bu hmm. e, bütün işletim yani bu bütün e, şey... E, Computing'in e, merkezi bir bilgisayar tarafından yapılıp sana e, stream evet, olarak öyle işte. e, görüntü, sadece görüntünün gelmesi demek olabilir. Ha, bu arada bunu tabii e, Sony televizyonlarda da bu iş olacak. Yani sen bir Sony Bravia televizyon aldığın zaman PlayStation oyunlarının bütün arşivini neredeyse bir televizyondan direkt oynayacaksın. Yani şimdi bu merkezi e, işlem kapasitesi ve e, aslında... Online multiplayer de support ediyormuş. Yani şunu düşün kaç kişi aynı anda oynayacak ve bu işlem gücü ne kadar esnek bir şekilde e, hani bu kaynak sonuçta RAM'dir, CPU gücüdür hmm. tamam mı? Ne kadar e, esnek bir şekilde kullanılıp dağıtılabilecek kullanıcılar arasında hani bu ayrı bir soru. Ya tamam işte ayrı bir soru da adamlar Gaikai'yı boşu boşuna almadılar. Gaikai'yı boşu boşuna ni, almadılar. Serverlerini kullanacaklar işte. Ya. Altyapısını kullanacaklar. Ee, çünkü bu Gaikai kuvvetli bir adam şeydi firmaydı bu konuda. Yani şimdi şeyini tam göremiyorum ama e, Avrupa'da tabii daha sonra başlayacak bu iş. Yani da Avrupa biraz benim daha merak ettiğim şey şu. Ya. Mesela ben e, sen bilgisayarda ben de e, atıyorum. E, ...mobil cihazda ya cross-platform olarak aynı oyunu multiplayer oynayabilir hale mi geleceğiz? Yoksa... Evet evet multiplayer support ediyor. Yani multiplayer support ediyor da... Mesaj bile gönderebiliyorsun. Yani cross-platform support ediyor bunu. Eee... Yani herhalde... Bak şimdi PlayStation Now, PlayStation 4 ve PlayStation 3'te ilk önce başlayacakmış. Daha sonra PlayStation Vita ve eee... İşte çoğu Sony Bravia televizyonlarda başlayacakmış. Tam işte full oyunları şey yapıyor, stream edecek ee, ve oyun seyirlerini Cloud'da yapacakmış. Sen işte şey yapabiliyorsun, bir subscription tamam, üyelik subscription, yapıyorsun. Tamam subscription, download var mı? Download yok. Ne downloadu? Yani direkt stream ediyor her şeyi. Direkt her şeyi stream ediyor. Tabii her şeyi stream ediyor. Yani ben Yani ki, senin cihazın herhangi bir e, işletim gücüne, e, işlem hayır gücüne hayır. kullanmıyor. Hayır, direkt cihaz. stream ediyor. Sadece internete ihtiyacım var. Yani diyelim ki ben PlayStation 4 aldım. Sende PlayStation 4 yok ama sende ne bileyim şey var. Sony Bravia televizyon aldın sen de son Hı -hı. dönem. Sen de biz oyun oynayabileceğiz PlayStation 4 oyununu. Yani işte yani şu anki teknoloji... Ya bunu, bunu ama Amerika'da yapabileceksin yani lütfen şu anda. Şu andaki anda. teknoloji Avrupa'da bunu falan ne kadar destekleyebilir onu Tamam şimdi şu andaki teknoloji ediyorum. bunu desteklemiyor Destekleme derken destekliyor ama sadece Amerika gibi altyapısı sağlam yerlerde destekliyor. O ha, da çünkü... zaten belli ülkeler, şey, şehirler ama... Zaten şey demiş Yani Avrupa demiş daha karışık bir bölge. O yüzden ve orada bir sürü farklı bir provider, internet sağlayıcısı var ya... E, bu yüzden hani işte connection speedler, bağlantı hızları falan filan değişeceği için... Orada daha fazla daha şu anda çıkmaya hazır değil. Demiş. Hayır, niye bunu söylüyorum? Çünkü e, mesela böyle bir teknolojiyi aslında e, en çok kullanmak isteyecek olan e, oyun firmaları MMO oyun firmaları. Ha, evet. Tamam mı? Yani. Ama PlayStation e, şeyine oyun çıkarması gerekiyor. Hayır hayır. PlayStation Now siktir et. Hani ha, streaming anladım. teknolojisini. Evet. Ve bunu denemedi değiller aslında. Ya işte demişlerdir ama demek ki e, yeterli yatırımımı mı yapamadılar ne bileyim ki abi adamlar sonuçta bu Sony bu iş sırf bu işi yapacağım diye gitti işte gaikey aldı gaikey ile hem PlayStation 4 alt, alt yapısını on üzerine kurdu hem de e, şey bunu on üzerine kuruyor e, çünkü kendileri yapamadıkları için bu işi <gülüyor> aslında Sony böyle bir nev no olmadığı için gitti bir firma al satın aldı. Yani, yani Bak ben şunu söyleyeyim. Demek yapılabilecek bir şey ki duyurular. Yani haybe. Yani işte nasıl yapılacak onu bilmiyorum. Ayrıntıları zaten yok. Yani o kadar ayrıntısı daha yok. Ama başladığı zaman Amerika'da büyük haberlerini, denemelerini göreceğiz. Yani bunlar deneyecekler basındakiler. Ondan sonra işte şöyle oluyor böyle oluyor. Ama mesela Last of Us, Beyond Two Souls gibi önemli oyunlarla şu anda başlayacağız diye duyurdular. Yani... Yani birazcık hani benim kafamı kurcalayan şeyler işte e, hani sonuçta sen bir oyun için işte 20 GB, 40 GB client'ın niye ihtiyaç duyuyorsun? Çünkü oyunla ilgili gereken bütün resourceları aslında sen senin kendi bilgisayarını evet, evet, kuruyorsun. Evet, i̇şte bunu da kurmuyorsun. İşte ve hani etkileşim sadece e, internet bağlantısı üzerinden yapılıyor. Tamam mı? Evet. Ben buradayım, sen şuradasın. Evet, tamam mı? Hani ben şunu yaptım, sen bunu yaptın gibi datalar, e, data paketleri gidip geliyor aslında clientler evet, ve sunucu arasında. Aynen aynen bunu niye yapıyorlar? Çünkü tek bir sunucu, tek merkezi bir sunucu üzerinden sadece yani şey, bütün işlemi aynı anda yürütüp sadece nihai sonucu sana stream edebilecekleri bir kapasiteleri henüz yoktu. Çünkü bunu denediler. Tamam. E demek ki önümüzdeki bir buçuk sene içerisinde bu kapasite... Oluşacak, bu, oluşacak demek ki. Ya çünkü biliyorsun Microsoft'da ilk Xbox One'ı duyurduğunda hı hı. dedi ki Aa, bu sürekli internete bağlı olacak ve aslında bizim işte bilinen zibilyon tane serverımız var. Aslında bu serverler üzerinden Cloud Gaming şeyini biz yapacağız. İşte siz Cloud üzerinden bütün oyunlarınızı bilmem ne yapabileceksiniz. İşte hatta Cloud öyle bir anasını biz şey üzerine çalışıyoruz ki e, sizin MMO oynadığınız oyunlarda işte çoğu mesela bazı işlemleri Cloud'daki bilgisayar yapacak. Böylece çok daha iyi görseller çok daha kaliteli, onunla oynar oynayacaksınız çünkü e, mesela ne bileyim herif yapay zeka'yı cloud'daki bilgisayara yapt e, şey hesaplatacak, asıl olsa da senin bir elinde alet elin altındaki aletin gücü sadece grafiksel olarak kullanılacak belki bu durumda e, daha iyi grafikli ama şey yapay zekadan da yoksun olmayan bir oyun oynayacaksın. Hangi yüzden böyle bir şeyler konuşuyorlardı. Yani demek ki adamlar bir iki sene içerisinde böyle bir şeye varacaklarını düşünüyorlar ki onlar da öyle atıp tutuyorlardı. Ama onlar geri çekilmek zorunda kaldılar. Hani şey olarak daha kolay tamam mı? Package oyunları stream etmek konusunda. Çünkü çoğunlukla zaten e, hani... Tamam onlar yarı stream yarı e, senin bilgis şey alet üzerinden çalıştıracaklardı. Çünkü hani çoğu package oyunu Tam multiplayer komponenti olan oyunlar da illaki var ama Battlefield gibi, Call of Duty gibi vesaire ama hani mesela Last of Us sen multiplayer oynamıyorsun tamam mı? Ve sen evet. belli düzenlenmiş bir hikaye üzerinden gitmek durumundasın. Evet. Dolayısıyla senin yapabileceğin aksiyonla, senin o aksiyona karşılık bilgisayarın ya da işte oyunun yapay zekasının yapacağı aksiyon daha önce belirlenmiş ve sınırlı şeyler. Evet. Dolayısıyla hani birazcık daha yapılabilirliği e, kolay bir mekanik. Yani. Ama ee, şöyle bir şey düşün tabii işte CES dediğimiz yer, işte geleceğin teknolojilerini e, evet. aslında duyurulduğu yer. E, demek ki önümüzdeki iki sene içerisinde e, bu tarzlara alışmış alışmamız gerekiyor. Cloud Computing'in bence yani bir 3 senesi yani cloud computing derken cloud gaming'in hmm. MMO e, kapsamında ne zaman da online denedi, işte mesela. E, MMO kapsamında cloud e, gaming'in bence en az bir 5 senesi daha var. MMO olarak olabilir ama bunların basit yani mesela session bir oyun dediğin çok da aslında bence şey gerektirmeyen bir PlayStation 3 gerektirir oyunu diyelim PlayStation 4 zaten gerektirir Ha işte multi olması işte e, Multi de işte şu anda yok zaten Çünkü Ama ileride olabilir Şey kolay e, Tek bir oyunu tamam mı şey gibi düşün e, Sen söyle e, on, Bir cloud sunucum var O cloud sunucuyu sanki böyle Bir milyon tane virtual sunucuya bölüp de Her Bilmiyorum, virtual sunucunun üzerine bir tane oyun kurup da Sana He. o oyuna akses sağlamak Aslında Fantastik. daha kolay bir şey <gülüyor> Yani tek bir dünya üzerinde her şeyi işletmek o işte işi bukunu çıkartıyor. Evet. Evet. E, başka neler peki dikkatimizi çekti? Bendable televizyon yapmışlar salaklar. Ya Bendable televizyonun hani bize ne faydası? Var? <gülüyor> bize bir faydası yok abi. Bilmiyorum abi. Yani hanım şu televizyon topla misafir gelecek mi yani? <gülüyor> hayır abi o kadar da Bendable değil ama, ama yani hani mantıken şu. Saçmalık mı? Yani? Hayır o Bendable televizyonun e, mantığı aslında e, belli bir inç e, belli bir genişlik üzerinde olan televizyonlar için geçerli olan bir şey. Yani evinde sonuçta sen bir sinema salonu bulundurmayacağın için. Ha çoğu yani normal tüketiciler arasında ki gerçi o. bu kadar büyük televizyonu evet, yani, zaten almayacak ama zaten hani onu Anladım. demek istiyorum aldım hani alınabilir bir televizyon değil. Sonuçta sen ve televizyon arasındaki mesafe atıyorum hani hiçbir zaman e, 10 metreden fazla olmayacak anladın mı? He. Hani 4 metre ötedeki televizyon eğer çok büyürse daha iyi bir görsel görüntü e, elde edebilmek için daha kavi, kavisli bir e, yüzeyinin olması belki mantıklı olabilir. Hmm. Ama hangi parayla alıyorsun yani lan işte. o televizyonu zaten? Bak Vizio 1000 dolara 4K televizyon satacakmış. Ne? Vizio diye marka var. Ha, Amerikan evet, evet. Şey markası var bu. 1000 dolar şeyinden 4K televizyon satacakmış. 1000 dolar yani Sapsı alınabilir alınabilir yani. fiyattan 4K televizyon satacakmış. Çünkü 4K televizyonlar biliyorsun Sony, Samsung. 25 bin lira falan böyle saçsak. Aynen abi. Yani bilmiyorum ben... Sen bence hani biz e, böyle devasa televizyonlar alabilir duruma gelene kadar tamam mı? Zaten bu şey e, hani bu Iron Man'de vesaire fütüristik filmlerde gördüğünüz Aha. camı televizyon yapan evet. teknoloji evet. var ya. Evet. O daha önce çıkacak yani, bence. Yani zaten abi televizyon dediğin şey ben mesela her zaman onu diyorum. Mesela işte telefon, televizyon görüntüyü görebildiğin şeyin daha sonra bir ekranla sınırlı olması... Yani bence insanlığın şu an önündeki en büyük engeller yani şey hani bu bu tarz cihazların Hı. gelişmesi için en büyük engel. Yani çünkü şu ekranı aa su buraya koyuyor. Ekran istediği kadar büyütsün tamam mı? O ekran sana hiçbir zaman yetmiyor. Artı e, pil yiyor. işte İşte bilmem ne oluyor. Pil sıkıntını oluyor. zar tut yani Bu ekran işini hı hı. hakikaten bizim işte fütüristik filmlerde gördüğümüz gibi ne bileyim sonra elinde bir tane cihaz var. Cihazı şük yapıyorsun şöyle ekran istediğin hı. boyutta çıkıyor. Duvara yansıt bilmem yap falan hani böyle hakikaten portable bir ekran. Gerçekten portable. Gerçekten taşınabilir bir ekran yapmadığın sürece e, yani bu cihazları daha fazla geliştirecek yerin yok. ya yani. Bunu istediğin kadar incelt. istediğin kadar ekranı büyüt. Bir yere götüremiyorsun cihazı. Yani zaten, yani, zaten büyüğü ince sürekli... taşıması zor oluyor. İnce Dayanıksız oluyor. Yani hani bir abuk bir şey. Bak ekran aldı. Telefon düştü ekran kıldı. Şimdi hani, hani nereye kadar aldın bu ekranları? İşte televizyon. Nereye kadar büyütebilirsin ki? Nereye kadar bir incelteceksin tezon Ne yapacaksın yani? Yani zaten yani hani bir sonraki tek adım diye gördüğümüz şey hani e-paper'dır. İşte katlanabilir ekrandır. İşte bendable ekran Hayır, bilmem ne yani falan O yüzden diyorum ben sana. Bendable ekran değiliz ama benim ona sonra kafamda canlanan şey ekranın hakikaten katlanması yani. Hani öyle bir şey yapmamız Şimdi şey olacak, ben istediğim kadar büyütüp yanlış hatırlamıyorsam Samsung'un zaten öyle bir patenti e, öyle bir patent almış yani eski e, Nokiaları falan hatırlıyorsun değil mi böyle açılan bir e, Nokia vardı. Aa, evet evet. Adamlar şey yapmış hani önü de arkası da ha -ha. Yani ekran olan ha -ha. tamam mı ve açtığın zaman böyle Hı -hı. kitap gibi düşün Hı -hı. E, şey tam büyük bir ekran çıkan anladım, bir cihaz e, için patat başvurusu yapmışlar. İşte. Yani içindeki e, ekran ya katlanabilir olacak ya da iki parçadan oluşan bir ekran evet. olacak. Ha ne olacak işte video izleyeceksin, açacaksın büyük ekranda izleyeceksin. Hı. Normal işlemlerini yapacaksın, işte e, kapalı iken yapacaksın Hı. şu andaki televizyon şey cep telefonunda yaptığın gibi. İşte yani benim düşüncem bu yönde. O ekran işini çözemediğim sürece ama bu aletlerin gideceği bir yer yok. Yani fazla. Yani şimdi şey var. Ee, bizim işte yine fütüristik e, Kaydediyor filmlerde. Değil ha? Kaydediyor değil mi? Kaydediyor galiba. Yine fütüristik, filmlerde, he, fütüristik filmlerde gördüğümüz. Vakala konuşuyoruz daha bir satamamış evet. ee, Bir başka display teknolojisi de şey yani Google Glass gibi direkt senin gözüne ha, ha. yansıtan teknoloji. Ha, mesela o Şimdi, ee, güzel bir şey. O mu daha önce gelecek yoksa işte Google Glass e, portable... daha Google Glass'ı e, yani Mass Production bir ürünü yapmak daha kolay. Yani Google Glass olabilir ki ekran... standart bir, bir, bir göze uygulanabilir hale bu sene e, sokmayı planlıyorlardı benim hatırladığım kadarıyla. Ama yani kapasitesi ne olacak o aparatın? Yani ne olacak belki? E, bütün işlem gücünü işte cloud. cep telefonunu yapacak ya da cloud yapacak. Hı. Sadece display gelecek sana. Hı. Hı. E, bence onun Tamamıyla cloud'a bağlanması için yine bir ayrı e, aracı modem görevi gören telefonun olması gerekecek. Olur telefon üzerinden ee, yaparlar. Zaten smartwatch'tur bunların hepsi telefon üzerinden çalışıyor. Dolayısıyla hani şey o teknoloji mi, mi daha diyorsun? önce gelecek? Ha. Çünkü o zaman fiziksel bir e, displaye ihtiyacın olmayacak o kadar büyük değil mi? Çünkü bütün gözünü e, algını kaplayan bir ufak e, display ye yetecek sana. Ha. Yani şeyi hatırlıyor musun? Setmiş mi insan bu Neyi? E, neydi dizinin adı? Black Mirror müydü? Black Mirror'da öyle bir tane şey bölüm vardı. Evet o bölümü izledim. Direkt kafada şey ha, ha, ha, ha, ha, ha. E, gördüklerini kaydettikleri falan. Sonra mesela bir şey oldu ki yansıtıyor. Evet. Gözünden mi yansıtıyor, nereden yansıtıyor? Kıçından yansıtıyor. Bir ne şeyden bileyim, yansıtıyor, ha, bir yerden tabii, yansıtıyor. Cihazdan yansıtıyor herhalde. Ondan sonra yanında taşın bir, bir cihaz var ha. ve onunla mı yansıtıyor neydi? Ha, öyle bir şey abi aslında yani. O mesela işte bunda aynı şey. Hani, diyelim ki Kayıtlı şeyler gözlüğünde veya işte neredeyse anasını tak bir düğmeye basacaksın film çıkacak mesela. Filmi gözlük koyacaksın filmi sedeceksin falan. Yani ne bileyim ama hani adamın işte o ona benzer teknolojileri üzerinde çalışıyorlardır. Ya bence o... Google Glass diyorum ya çok zor bir şey olmamış lazım. Yani bence işte seneye akıllı gözlük falan diye satmaya başlarlar onları. Ya işte Google Glass'ın bence en büyük sıkıntısı etikliği yani. Yani şu anda sen e, önümde, önümüzden geçen teyzenin seni kaydedip kaydetmediğini e, bilmiyorsun tamam mı bunu internet yani bilmiyor olacaksın tamam mı tuvalete giderken gözündeki gözlük Google Glass mı değil mi bilmiyorsun ne? anladın mı evet. yani bu tür şeyler işte hani insanın kişisel alanına e, bir tecavüz olarak görüldüğü için mesela San Francisco test bölgesi olarak seçilmişti galiba ve orada belli bölgelerde tekrar yasaklandı Google Glass. E, çünkü bilmiyorsun. Mesela... Onun içinde şey yaparlar. Abi kaydetmiyorum diyorsun ama yani. Hayır onun içinde şey yapar. Asırı mesela Google Glass e, karşı güvenlik sitem diye. Ve bir tane aparat taşıksın yanında. Gerek yok abi ya. Mesela herif seni çekmeye kalktığında bozulur. <gülüyor> <gülüyor> Veya çeker bozuk kaydet. Falan. Sinyal bozucu. Ha, Bilmem nefaa gibi böyle. Yani bazı mesela, ülkelerde... Anti... Hala telefon için şey var mesela Kore'de Bilmiyorum. şey e, kamera evet fotoğraf yani. çekerken ses çıkartmak zorunda evet. cihaz çünkü kimsenin hani bilim, şey olmadan değil mi izni, i̇zni olmadan, izni olmadan fotoğrafını çekmeni istemiyorlar adamlar ben de istemem mesela sen istemiyorsun hani ee, Google biliyorum. aslında bu daha bir e, tehlikeli hale gelecek. Vallahi tehlikeli, her şeyin bir tehlikesi var. Ee, teknolojik ilerleme... Evet, her şeyin bir yapacak. tehlikesi var ama e, bunu da bu kadar kolay yapmanın bir anlamı yok, anladın mı? Ya işte. Çünkü onu o kadar kolay yapmanın aslında bazısı için çok fazla cezbedeceği yanı var ama. Ya yani millet kafasına, ondan sonra GoPro denen, ondan kamera da takıp niye? Çünkü atlıyor zıplıyor bir şeyler yapıyor. Tamam, o, ama... o anda gözünden yani o gördüğü an şeyi çekmesini istiyor çünkü. E kafanı GoPro takana kadar gözüne Google Glass takacaksın. Google Class kaydedeceksin yaşadığın anları. Çocuğunla evet. geçirdiğin vakti, bilmem neyi. Eyvallah ama sen Benim o GoPro ile konuşmayı... go, kafanda GoPro varken ee, işte, tuvalete banyoya... Girmiyorsun. Belki giriyorsun ne biliyorsun. Kullanıyorsun Hayır, sen Girsen hani. bile arkadaş ha, arkadaş o kafandaki kamerayı çıkart. Çünkü çok Paris bir şey GoPro yani öküz kadar bir evet. şey aslında. Evet. Ama Google Glass oldu mu? Abi ben mailime bakıyordum ki. Ben mesela diyecek Elif. Ah su bir tane şey şimdi çocuğum olacak bir tane mesela GoPro almayı düşünüyorum çünkü on, on dışarı çıktığında mesela onunla beraber sürekli onu kaydedeceğim bir şey olsun istiyorum ama bir yerde elimde takıtırım bir şey yapacağım. Onunla onu çekeceğim o, o anı çekeceğim. Çünkü e, elimde kamerayla böyle gezmek istemiyorum. Çünkü ben çünkü sen kafana veya bir yerine Google, GoPro taktığın zaman hem o anı yaşıyorsun hem de o anı kaydediyor. Eğer ama elinde kamera varsa o anı yaşayamıyorsun. Çünkü kamera yani kameradan görmem veya anladın mı o ar evet. araya bir şey giriyor. Asıl Google Glass'ın en özelliklerinden bir tane sonra araya bir şey girmiyor artık. Yani o yüzden... Google Glass o zaman hani bunun e, önüne ya da işte bir önlem olarak ne yapabilir abi? Hani normal bir kamera nasıl çekim yapıyorken kırmızı ışık yakıyor değil mi ön tarafında? Öyle bir şey koyacak. Şey yani. gibi gezeriz. Haa. Kırmızı. Pre ha, Predator pred gibi ha, gezeriz. Gibi gezeceksin <gülüyor> abi yani. Çünkü e, ben de e, hani kafamda, gözümde e, gözümün işte hani çekim yapıyor olmasını işte e-maillerimi gösteriyor olmasını işte YouTube'dan video gösterebilmesini isterim. Ama bir tane video vardı hatırlıyor musun? Google Glass ilk çıktığında işte adam şey bir tane kızla yemeğe çıkıyor. Hı. Böyle oturuyorlar karşılıklı işte gözünden Google Glass var. Görüyor böyle yanında şey çıkıyor işte. Kızın bilgileri çıkıyor işte. Kıza diyor ki Aa işte şun, şundan şundan ısmarladım ben falan. Nereden biliyorsun çok severim onu falan. <gülüyor> böyle hep kızın böyle sevdiği şey yaptığı işleri biliyor. İşte şunu yaptım diyor. Ben şunu oynamayı severim diyor falan filan. Hep onu yapıyor. Sonra kız fark ediyor. Aa, senin gözündeki Google Glass mı falan <gülüyor> Hapis herif diye gidiyor. <gülüyor> Öyle bir tane video yapmışlar. <gülüyor> Neyse. Yani, e, yani Google, Peki bu şey hakkında ne düşünüyorsun? Bu hakkında Google's için yeten şey yaptın. E, Pebble Watch veya Pebble. işte şey Pebble bu akıllı ya. saatler konusunda ne düşünüyorsun. Mesela Pebble akıllı Watch. Akıllı saatleri geç. Genel yani olarak genel olarak hani giyilebilir teknolojiden bahsedelim o zaman. Yani giyilebilir teknolojiler şu an ya yani akıllı saatlerimiz aparatı kullandıkları için yani, veya daha da süp. Mesela Galaxy, ne Sony, bak ne bak. Sony ne Samsung. Hmm. Bu Pebble Watch nedense çok seviliyor. Hmm. E, ve e, işte Kickstarter'dan çıktı bu da. Aa, aslında böyle ilk çıktığı model yani böyle spor plastik modelle aslında. Şimdi daha e, neler derler? Beyefendi modelleri çıkarmışlar. Yani daha böyle gerçekten sanki işte Rolex yani şu şey demir hmm. şeyli anasını bilezik değil mi? Nasıl tim onu? veya işte deri kemerli falan böyle. Daha ciddi saat modeli çıkarmışlar. E, ve mesela onlar da çok beğenilmiş. Ama hani ben akıllı saatin yani daha doğrusu bağımsız çalış çalışma düz sürece bir akıllı saat bana çok böyle mantıklı gelmiyor. İlla telefonumda yani. yani. Telefonu cebimden çıkarmayacağım diye. Tamam mı? Koluma akıllı saat takmak bana mantıklı gelmiyor. Aa beni şuna mesaj gelmiş falan. Ya, yani ben, bana zaten. Ki ekran şu kadar yani. Ben saat, ben, e... ben saat, saat kullanmıyorum. Hani yıllardır ben hani e, saat kullandım. E, bilimum e, şey bilezik kolye, Aha. küpe, yüzük falanla gezdim. Evet. Ama yaşlanınca insan. <gülüyor> e, hani Yaşlanınca sabah... daha çok saat takıyorsun oğlum. Yaşlanınca üşeniyorsun abi. Yo, ben üşemiyorum. Ben üşeniyorum abi. Mesela evet. özellikle saat. Hadi Bileziği geçtim. Bilezikte o kadar sorun olmuyor. Ama, Ama saatte bir şey var. Ee, hani Saatin hacmi daha büyük olduğu He. için. Ama saatten işte, de saat fark var. Bile... Bile... Bileğine mesela kolunu masaya koyduğun zaman tak, e, hani orada... Ee, senin kolunu rahatsız eden bir şey oluyor, tamam mı? He, i̇şte ne bileyim, özellikle net kullan. bu şey... E, hani, bilgisayar kullanırken sen evet. de mutlaka yaşamışsın Sonuçta evet. bileğinden destek alıyorsun evet. klavyede. Ben oturup çubuk... çıkartıyorum zaten. Ha, ben o tak çıkar olayından nefret ediyorum mesela, evet. tamam O yüzden ben hep mesela su geçirmez... E... Yani. Tabii saat tabii, kullanırım. Çalışsın. Yani duş alırken çatlarım. Obilezin gibi onun kulland çatlaya çıkarırsın. Onlar da işte hani, şey işte e, derin bilmiyorum Ya ne derin içimcikliyor? De ben ne yapayım oğlum? Ben böyle saat kullanmıyorum. İşte o yüzden ben kullanmıyorum. Ya, neyse saat. ama e, sonuçta insanlar saat kullanıyorlar ve özellikle biliyorsun net gidiyor bin dolarla abusuk paralar veriyor, gidiyorlar böyle şey saat alıyorlar. Yani böyle saat hastalığı insanlar var. Evet, ya yani saat bana göre bir şey değil. O yüzden e, istediği kadar akıllı olsun saat. <gülüyor> e, o... Ama bu saatler akıllı da değil aslında. Ben i̇şte, de ne çalışıyorum? kadar akıllı olsun. Yani ben bu saatten sonra saat takacağımı zannetmiyorum. Tamam sen zannetmiyorsun ama telefondan bağımsız olma olmayan bir saat yani dijital bir saat. Ondan ben akıllı saat olarak geçmesini kabul etmiyorum yani. Hmm. Ya hakikaten mesela telefonumda yaptığım hmm. çoğu şeyi saatte yapabiliyorsam ya belki de hani telefon ihtiyacım yok sadece saat aldım aynı boku yapıyor. Hmm. Hani tamam o zaman dedim ki akıllı saat aldım bak her şeyi yapabiliyorum. Ya öyle saat de var aslında yani yani ee, bunun bir önceki neslinde çıkan saat, te, yani telefon saatler var. Evet ama onlar şey değil de. Yeterince kullanıştı değiller mi? Ya ama telefona ihtiyacın yoktu. Yani, ha, yani. E, SIM kartı Telekartı. telefona takıyordun. Evet, evet. Şey e, saate takıyordun. Da. Konuşmanı yapıyordun. Bilmem ne yapıyordun. Hani ne farkı var onun o cihazla bu cihaz arasında bilmiyorum. Ha bu cihazla o cihaz arasında şu fark var işte. Bu sadece aslında uzaktan telefonunu kontrol edip, Yani telefonunda olan bütün her şey var ya. Bütün bu zaten akıllı saatlerdeki olay şey şu. Donanım değil aslında. Akıllı saatte o önemli olan şey yazılım. Bu people Watch dediğim şey de o yüzden aslında ön plana çıktı. Çünkü yazılımı iyi. Ee, kolay kullanılıyor. İki tuşla basıyorsun her şeyi görüyoruz falan ee, Bir de saatin şeyi e, hoş diğerlerinde de olabilir. Bu işte bir şey ink ya var ya Kindle'da falan olan ha ha e, in. ink ink işte ink tarzı anladın mı? yani şu, şu az enerji harcıyorsun evet, hem öyle hem de şu saate baktığında gördüğün görüntü var ya Hı. onun aynısını orada da görebiliyorsun Ya yani hani sen o işte kitap okurken ki o etki yaratıyor ya o iyi. ya e ink'in olayı aslında o değil e ink'in olayı bir kere sen e, şeyi yaptın mı belli bir yazıyı oraya yazdın mı onu refresh etmek için ekstra bir enerji harcamıyor olması onun kalıcı olması tamam ama aynı zamanda <gülüyor> okuma anlamında işte sana kolay veya işte e, görüntü şu anlamında şey farklı. Yani niye millet gidip iPad'ten okuma da iyi int mesela? Çünkü iPad'de okuduğun şeyinle orada okuduğun arasında fark var. O daha kağıt üstüne yazılmış gibi bu görüntü veriyor, diğeri klasik dijital ekran görüntüsü veriyor. Ya tam olarak öyle değil de neyse geçelim. Tamam peki geçtim. Ee, Bunun işte yazılımı falan iyi olduğu için bu kağıt şey sevildi, people. Ee, ama mesela diğerlerine mesela Samsung smartfonsu çıkardı Samsung Galaxy Note ile. Hı -hı. Mesela millet getirmediyelim. <gülüyor> yani diyor ki bunu şarj edeceksin, binlem ne yapacaksın? Aa. E. Abi. Ama hani bir yandan dediğim gibi şeyden bağımsız değiller. Telefondan bağımsız değiller. Yani sen onu Samsung Galaxy Note 3'ünü de beraber kullanmak zorundasın. Şimdi zaten beraber sattılar. Nedir? İşte mail geldi. Aa mail gelmiş lan. ya. <gülüyor> Sade bakıyorsun. Ama mail gelmiş. Ya işte birinden Twitter şeyi gelmiş. Retweeti gelmiş. Yok işte şu gelmiş. Bakıyorsun şuradan kimden mail gelmiş. Ya sanki şey gibi aslında. Eee eskiden vardı bir şey neydi o? Amerikalılar da olur ya burada buraya takarlardı telefon yokken. Ha şey pager. Ha pager gibi aslında anladın mı? Yani senin cebinde duran alete veya çantanın alete ne gelmiş? Şimdi buradan görüyorsun. Bir şey oluyor, aa a, bu gelmiş olsun. İşte müzik dinleyeceğim mesela. Hı hı. İşte müziğini buradan, listeni basıyorsun, çalıyor cep telefonundaki çalıyor ama yani aslında yani hani <gülüyor> wireless kullanımın bir modeli evet, aslında yani. ama hani bir sadece elini cebine sokup yani. yani. cebine sokup işte telefonu çıkartıp evet. o ayarı oradan yapmamak için yapılan bir aracı ki eline sonra çıkarıyorsun. Evet. Ya çünkü baktın, ha mail gelmiş <gülüyor> ceph telefonu çıkarıyorsun yani <gülüyor> yani hani, hani şu an gedip hmm falan dipt cep telefonu çıkaracağım yine buradan mail cevaplayamıyorum ki veya işte Twitter okudum yani hani şeyi kullanın yani daha çok kozmetik bir ürün yani. Evet. Neyse ben e, giyilebilir e, teknolojiler konuşur. üzerinde hani bilmiyorum ben birazcık daha e, bana bir data sağlamasından ziyade benden data toplayan cihazları tercih ediyorum. Ha, hani bu e, işte sağlık bantları dedikleri hani bilezik gibi takıyorsun senin evet, nabzını evet. ölçüyor işte evet. bilmem ne. Hani o tarz cihazlar daha mantıklı geliyor bana. Tamam işte atıyorum. Ee, şey atıyorum şeker hastasısın hmm. tamam mı işte insülinini işte basan işte ne bileyim e, ilaç alıyorsan eğer ilaç saatine işte şey yapan belki Sen de söyleyen. söyleyen işte bir şekilde ee, bir tane şey yap şöyle ee, razor göstermiştim bir tane böyle bant razor'ın hmm. gösterdiği vardı hatırlıyor musun onu yine onun ses jesti e göstereceğim. yes ee, ne bileyim işte e, atıyorum e, eğer ölçebiliyorsa bir şekilde eee benim e, ne bileyim e, kan şekerimi ölçüp senin e, değil mi? Ha. İşte e, şunu yap bunu yap diyebilirim. Ha, no, bu. İşte ne bileyim e, diyelim ki atıyorum doktora gideceksin tamam mı bir, bir ay öncesinden takıp tamam mı hani semptomları vesaireleri kaydedip hani doktora data olarak sunabileceğini bu tür hani benden data toplayıp bana faydalı bilgi sağlayabilecek diyebilir şey. şeyler daha, tam sen... daha mantıklı geliyor. <gülüyor> Mesela Nabu. şeyler şey çıkarmışlar tane e, bebek için ha. Hani e, giydiriyorsun bebeğe. Hmm. Tamam mı? Hani şey, şeyler vardır ya. E, walkie o evet, Baby evet, Monitor evet, dedikleri evet. şey. Onu, onun yaptığını yapıyor. İşte bebek uyuyor mu? İşte ha, e, bebek ses çıkartıyor mu? Bunu mesela alıp senin telefonuna bilmem ne ne şey yapıyor. Atıyorum. ...bebeğin kalp atışı çok hızlandı. Hemen sana alarm gösteriyor. Çünkü mesela bunu ses olarak belki duyamayabilirsin anladın mı? Bebek ağlamayabilir. Yani, evet doğru. Duymazsın yani, ya, evet. Bir şekilde duymayabilirsin. Duymayabilirsin. Yani bu tür şeyler daha mantıklı şeyler gibi geliyor. Wearable kısmında. Hani şey olabilir... Wearable teknoloji... Yani CES'i var mıydı bilmiyorum ama... Hani bileklik kliması dedikleri bir alet e, tanıttılar. Peki. Yani adı bileklik kliması değil ama e, yaptığı şey ne? Senin işte e, büyük damarın üstüne, tamam mı? Cihaz yerleştiriyorsun, tamam mı? O sonuçta e, o damarın üstünden geç, içinden geçen kanı ısıtarak ya da soğutarak senin vücudunun ısınmasını veya soğumasını sağlıyor. Peki. Yani e, sen ortamı ısıtacağını hmm. kanını ısıtıyorsun veya soğutuyorsun hem serinlemiş oluyorsun ya da ısınmış oluyorsun. Peki. Olursun. iyiymiş. Yani bunun dışında yok e, saatin bana e, ne bileyim bana mail geldiğini söylesin <gülüyor> yok işte e, saatten ben Twitter'larımı okuyayım da cevaplayayım bunlar çok çok önemli değilmiş gibi geliyor anlatabiliyor muyum? Anlıyorum seni düşün bu merak ettim bir dakika neydi? Ya işte bak adamlar Naboo diye bir şey yapmışlar Razer tamam mı? iki tane ekranı var ee, böyle bir bant bileklik Hı -hı. gibi şey bu. Ondan sonra işte bu hem sana şey, bu Nikon var Nikon hı hı. Fuel Band varmış. Hem onun gibi işte, ondan sonra ne kadar kadar kalori yaktın, ne yaptın, kaç adım yürüdün, bilmem ne zarf süt. onları söylüyor, e, hı hı. haber veriyor. İşte ne kadar uyudun, iyi uyudun mu, kötü mü uyudun falan o tarz şeyler söylüyor. Hı hı. E, hem de e, smartwatch gibi işte mail mi geldi, yok ondan sonra işte social network'ten bir mi update mi geldi, kim aramış, text mesajlar bilmem ne zarf süt şeyleri. Ondan görebiliyorsun. iPhone veya Android şeyin telefonunda yani. Eşleştirip, bunların Bunları yapabiliyorsun. Ondan sonra neymiş? Ee, ha, şey, işte titreşim veriyorum sana bir şey olduğu zaman. Ondan sonra, hani e, ne, ne işe yarıyor bilmiyorum. Ha, şey özelliği falan var bunda. <gülüyor> bir başka, pi, ondan sonra Razer Nabu kullanan biri varsa, Hı. tamam mı? Onunla böyle el sıkışıyorsun. El sıkıştığın zaman, işte seni mesela Facebook'ta ekli. <gülüyor> Ha, onlar ya çok... veya işte böyle ne bileyim anladın mı? Hani böyle bir saçmalıkları var. Yani ne kadar kullanırsın bilmiyorum. <gülüyor> Ama simple işte handshaking yaparak veya işte şeyler varmış. Mesela biri arıyor seni. Şöyle sallıyorsun kolunu. Sonra kapatıyor taraf. Ya ona bakarsan biri arıyor. <gülüyor> şey e, no'ya basıyorsun. <gülüyor> ha, tamam mısın? No'ya basmana gerek yok abi. Çünkü cep telefonu nerede ya mı işte? Mesela ha evin içerisindesin. Cep telefonu bir yere koydum değil mi? Anladın mı? Biri arıyor mesela. Kim arıyor lan falan bakıyorsun bundan sonra siktir <gülüyor> Yani zaten... Ha, şöyle <gülüyor> Hayır, zaten bence yani yakında şuna gelecek. E, bunun bir ön adımı gibi geliyor. Artık böyle şey cep telefonu bizim kişisel e, server'ımız gibi. Ha, değil mi? Tamam mı? Bir sürü ıvır zıvır yan cihaz da aslında telefona bağlanıp, telefondan işlem yapıp sonra tekrar oradan feedback alacağız. Bir e, sistem oluyor. Evet. Bu yarın öbür gün, işte 2020'lerde bu tamamıyla herkesin işte e, ya kendi evinde ya da... E, İnternette, Cloud'da, tamam mı? Hmm. Kendi alanı olur, tamam mı? Evet. Ve onun üzerinden döner her şey. Yani Google bence bunu yapacak yani. Ee, sen sadece e, saygın olarak bir fiziksel e, kimliğin var ama internet üzerinde de her şeyin e, bir arada toplandığı bir dijital saygın olacak. Hmm. Sana gelen bütün aramalar oraya kaydedilecek, işte e-maillerin oraya gelecek, anladın mı? O bireyselleşmiş bir e, kişisel sunucu olayına e, belki... Oraya doğru gidiyoruz. Olabilir. Yani doktora gittiğin zaman doktor senin o sunucundan işte senin... Ha, oradan e, bakacak. Bakacak işte bu adamın şu zamanlarda işte... E, karpatışı almış, işte bilmemiş. kalorimi almış, ha. kilomu almış. Ondan, Ondan sonra, sonra ci ciğeri nasıl bak ciğeri nasıl... Ciğeri beş para etmez. Allah bilmiyorum ama şey... Bir Iron Man Armour'ı göremedik. <gülüyor> Iron Man Armour'ı... Ya bence Iron Man yapabilecek seviyeye geldiğimiz zaman zaten onun içine adam sokmak istemeyeceğiz anladın e, yani, mı? Yani tabii gerek yok. Uçuyor. Drone Ama olacak. Ve içine adam sokmak istemeyeceğimiz için insan şeklinde olmasına gerek kalmayacak. Aman çok güzel. Yani bu abi yani teknoloji dediğin böyle bir şey. Evet. Neyse bence e, CS konuşmamızı da bugün biraz kısa evet. tutup burada buralarda bir yerde keselim. Burada keselim. Şeyden bahsettik ama... Neyden bahsetmedik? Ha, üç boyutlu printerlerden. Ha 3 boyutlu printerla da gelelim o zaman. Bir parçamını söyleyelim. Evet. Ya, e, bu 3 boyutlu printer olayı aslında hani yeni bir şey değil. <gülüyor> Son birkaç senedir zaten bildiğimiz bir şey. İşte daha Ve, kompakt hale getirdiler. E, daha çok alınabilir fiyatlara indi. O yüzden aslında hani... Çok uzun bir zamandır e, var. İşte bilim kurgu e, romanlarında ya da bil, bilim insanlarının geleceğe dair beklentilerin arasında olan bir şey bu. 3 evet. boyutlu printer. Yani e, şey Star Trek'teki replikator aslında ha, bir aynen. 3D printer. Anladın mı? Yani evet. temelinde. Ve e, Azimov'un muydu hatırlamıyorum. Birisinin de e, çok klasik bilim kurgu yazarlarının da aslında öngördüğü aslında artık fabrikaların belli bir noktadan hmm. sonra ortadan kalkacağı, sadece ham satışının yapılacağı ve, ve insanın evde insanın, Aynen her şeyi işte e, evde kendi yapacağı. Oh tamam ne mı? güzel çocuğu bile öyle yapar. Çocuğu bile öyle yaparsın. Yani, İçi boş oldu. Ha, ekmek istiyorsun ekmeği 3 boyutlu, üç boyutlu printerdan basacaksın. Ne bileyim işte. E, ekmek şöyle olur. 3 boyutlu çıkar mı? Ha, bilmiyorum işte. Ee... Ama şimdi 3 boyutlu printerler dediğim gibi biraz daha alınabilir fiyatlara ve e, boyutlara indiler. E, alınabilir fiyat dediğimiz tabii bin dolardan falan başlıyor ama e, yine de alınabilir fiyatlara Hayır, indikler. 3 boyutlu printerın zaten Malzemesi bireysel kullanımdan ziyade sanayiye çok büyük bir katkısı olacak. Yani öyle ama Çünkü, bireyselde de abi çok ondan sonra işini görecek. Yani bireyselde bence hani fiyat, ne tabak olacak? Basacağım ha, basacağım, tabak basacaksın yani. mesela. T-shirt basacaksın, tabak basacaksın, ayakkabı basacaksın kendine. Yani, ayakkabı ayakkabı yapıyorlar. Püs kapatıp püs giyine şey denip basıyor. Ee, zaten giyilemedikten sonra ayakkabı basmıyor. yani. <gülüyor> hani ayağını giyip hakikaten kullanabildiğin bir şey çıkartıyor yani. yani Sadece üç boyutlu basmıyor. Ee, nedir abi? İşte şeyi kaldıracak işte. Eğer istenilen ee, seviyelerde bir 3D printer üretilebilirse eğer ki Boeing im projelerinde de varmış. Bu sen sonuçta belli bir şekli vermek için ya malzemeyi bükmek zorundasın evet. ya da işte e, o malzemeyi birleştirmek zorundasın, evet. yama yapmak zorundasın, kaynak yapmak evet. zorundasın, değil evet. mi? Yani tek parça tek parça olarak parça. Evet, tek parça olarak üretebileceğin evet, parçalar olur. Aynen, hafif olacak, dayanıklı, dayanıklı hafif. olacak. Ondan sonra işte e, deli bir şey ya. Aynen. Ben nerede gördüm lan? Zaten ha, şeyde vardı. Oğlumas o... tümünde vardı hatırlıyor musun sana? Ne vardı? Oğlumas tümünde bir tane şey sanesi vardı. Çiçekçi. Ha. Çiçek ha, ha. basıyordu. Evet evet. <gülüyor> Printerli bir aparatla çiçek çiziyordu böyle. Gerçek çiçeği yapıyordu yani. Yani. E... Onun gibi bir şey aslında. Çiçekçe giriyorsun. Bana 3 çiçek var. Bir dakika kadar basıyor. <gülüyor> Model seçiyorsun. oradan evet. basıyor. Veriyor sana plastik çiçek. Yani mesela şu ana kadar yapılmış yani 3D printer ile yapılmış şeyler arasında benim en çok e, hoşuma giden bunlar artık e, sıvı metalle e, çalışabiliyorlar. Çalışabiliyorlar. Yani bir çeşit. E, bu ne demek abi? Yani şey benim okuduğum kadarıyla şöyle bir şeymiş. E, adam mesela işte. Bendable ekran yapıyor, değil mi? Hı -hı. Ama mesela o ekran eğilip bükülebiliyor ama kasayı yaptığın metal eğilip bükülemiyor. Evet. Adam e, şey metalle sıvı metalle bastığı cihazlarda ya da işte e, ürünlerde şöyle bir şey olabiliyormuş. E, dışı katı kalıyor, içi jel gibi sıvımsı kalıyormuş, tamam mı? Hı -hı. O yüzden esnekliği çok fazla. Anladım. Dayanıklı da oluyor. Evet, de dayanıklı oluyor. <gülüyor> <Bayansın>. <gülüyor> Yani böyle şeyler yapılabiliyor. Ee, Hani Zaten e, o geçen o CNN'de konuşan adam da ha, evet. bahsetmişti. Ee, hani bunun uygulamaları, 3D printing uygulamaları şu anda zaten var. İşte organ basmalar, işte yani, e, evet. Ondan sonra işte büyük parça işte 70 metre 70 metre e, 3D printer yapmış e, Boeing mesela. İyimiş. Uçak kanadı basacak tek parça. E, şey olacak yani e, kaynak noktası işte şey... vida, vidalama noktası yani. olmayacağı için daha sağlam ve daha farklı. Şişe de vardı ya. Chiff elementte kızı basıyorlardı hatırlıyor musun? Ya yani üretiyordu ha -ha. ya. Tek şeyden DNA el elden sonra geri kalanı üretiyorlardı. O da aslında printer gibiydi ama böyle döşüyordu falan böyle. Evet. Ondan sonra doku döşüyor üstüne yapıyordu. Tık tık tık tık şeyleri yerleştiriyordu. zaten aslında o. Ha evet. Elysium'da temizliyor. Ha ha evet onu yapıyordu işte. İşte 3D printing'in bir sonraki evresi yani. Adam çünkü şu anda mesela plastik ve herhangi bir madde kullanırken hı hı. senin DNA'nı uydan ondan sonra şey üretip, deri üretip hı hı. deriyi sana basacak. Yani evet. <gülüyor> ya mesela o... kulağın koptu, işte buraya kulak dikecek, yapacak mesela. Şey yani komik aslında. Çünkü bizim processed food dediğimiz yani işlem görmüş evet. ürünler aslında tamam mı? Nedir abi? Mesela cipse bak, ha. değil mi? Adam işte, işte baharat tadı için potasyum bilmem ne tabii, koyalım. Tabii. İşte e, ne bileyim daha kıtır ya, kıtır olması şey için ha, evet, bilmem ne koyalım değil mi? Hı. Yani ondan sonra fabrikada işte cipsin şekli veriliyor tamam mı? Evet. Ondan sonra o pişiriliyor. Ondan sonra üstüne çeşniyi döküyorlar bilmem ne şekilde çıkıyor. Evet. evet. Şuna böyle püre yap. Ha, mesela sonra yemek, yemek basan 3D printer gördüm. Ay çok korkunç. Yani yemek basıyor derken sadece şeklini veriyor aslında. Tamam mı olsun? Yani ham maddesi belli değil mi abi? Un, su, yağ, bilmem ha, ne. Onlara gerek yok işte. i̇şte Karışım onları kal. onları adam diyor ki işte 3 küp şey 3 kap un koy diyor. Tamam mı? İşte 2 kap su koy diyor. İşte tuzunu işte yağını bilmem ne koy diyor. Orada alet orada yapıyor? Hamurunu yapıyor. Tamam Aha, hamuru da basıyor. Işte. Hamuru da işte böyle pizza gibi basıyor. Onun üstüne de sen işte salamını, sucunu koyuyorsun. Fırına veriyorsun. Bilmiyorum ama ben şahsen hani şey açısından çok eğlenceli buluyorum şu anda. Üç ee, boyutu printing hakikaten yani evinde işte e, diyelim çok paran varsa alıp şu anda istediğin her şeyi basabilirsin. <gülüyor> yani silah bile basıyorlar yani, yani silah basıyorlar zaten. Sonra... Ee, 3D printer ile basılmış silahla şey yani adam da öldü zaten. Ha, değil mi? Ee, yani... Şeyi hatırlıyor musun? Ee, Malzeme David Cronenberg'in bir tane film vardı hani. Halbuki şey Love'ın o yazı. <gülüyor> Hangisi? şey böyle sırtlarından böyle bir oyuna giriyorlardı. Exists neydi? Öyle ee, bir şeydi. Evet. Ası orada mesela böyle şey organik silahı vardı efendim. Evet, evet. dinmiyordu Onunla giriyordu, biletiyordu, kemik atıyordu. Kemik vuru silah yapmışlardı. Ama mesela bir tane şey vardı zaten ee, hangi filmde hatırlamıyorum. Ee, John Malkovich'in oynadığı bir filmde o plastikten silah, seramik silah yapıyordu. Ha <gülüyor> evet evet tamam. Atılıyor Evet. İşte zaten e, 3D printerla basılmış silahın tek parçası o şey e, kurşunu arkadan tokmaklayan pin. O. Onda. Onda kalem da. kalemin Aynen. içine sokuyordu zaten. Aynen. Çok güzel. İşte gelecek çok ilginç bir şey. Gelecek çok ilginç bir yer. Hani e, Almasium'un gibi teknoloji çok aşırı hızlı ilerleyip de polis müdahale edelim, edemezse falan gibi senaryolar niye oluşuyor? Bu yüzden oluşuyor. Evet, Ama... işte mesela seni öldürmeye gelecekler. Hemen basıyorsun printerdan <gülüyor> silah. Zaten bak Elementary'de öyle bir bölüm vardı. <gülüyor> Var Var. tabii şu anda yapmak görüyorsun 20 saat sürüyor printerdan silah basmak. <gülüyor> o yüzden onu, onu bilmen lazım. 20 saat önce bilmen lazım. Ölecek misin, ölmeyecek misin ki printerdan silah bas. <gülüyor> yani Elementary'de öyle bir bölüm vardı. Herif e, 3D printerdan silah basıp adamı öldürüp sonra o plastiği tekrar işte e, kimyasalda eritip oh. ha şey, e, şey sen söyle e, kanıtları yok ediyordu. Yani 3 boyutlu bir tasarımcı olsam, bir tane edinmek isterdim şu printerlerden. Evde çünkü denemeler yapmak için. Ondan sonra bir de şey var biliyorsun, hem 3D, 3D printer yok, bir de tarayıcı alabiliyorsun. Aynen. 3 boyutlu istediğin bir objeyi koyuyorsun, tarıyor. Ondan sonra alıyorsun, üstünü biraz temizliyorsun bir şeyde 3 boyutlu programda. Tak, sonra basırsın. Yani... yani mesela senin suratını taratıyorum böyle. Sonra tak, bak zaten. Risto maskesi. Risto maskesi işte bunların regülasyonları nasıl olacak? Ay seçeceğim. ne regülasyoncu adammışsın başımıza ya. Hayır abi ne regülasyoncu adam değil sonuçta Olmayacak oğlum regülasyon regülasyon her gün birbirini bak. gebertecek gelecekte. 3 printerla... Allah Allah. Herkes... İstediğim adamın fotoğrafını çekeceğim onu taratacağım kendime maske yapacağım onu takacağım Texas Chainsaw yapacağım var mı? İşte, Allah Allah. Senin gibi deliler yüzünden <gülüyor> regülasyon lazım. Olur. Ne regülasyonu? Adamın mesela senin elin. işte parmak izi. Senin elini taratacağım hop basacağım elini. Taratmana da gerek yok zaten. Mis. Her yere gireceğim. Ha, taratmana da gireceğim. <gülüyor> Gerek yok zaten herhangi bir yerden senin elinizini alıp tamam mı onu ha. bastırabilirsin cillop gibi mesela güvenlikte ee... bir şey yok kartın mesela hemen kopya atacağım kartı direkt kredi kartını o kopyala hangi filmdi lan o ee, sen söyle yine ben, filmin adını unut gattaca oh, mıydı park boşaldı evet gattacaydı Existems miydi? Gataka miydi? Gataka galiba. Herferin Alkin oynadığı hamis. Tam şu Gataka. Itin Alkin oynadı. O da Cudla da oynuyordu. Yok, ben farklı bir şeyden bahsediyorum. Hangi Itin Alkin? Senin söylediğinde, senin söylediğinde. Benim benim söylediğim Cudla oynuyor. Evet, Existence benim söylediğim. Benim söylediğim Gataka yanlış hatırlamıyorsam. Tam Gataka. Orada da işte hani DNA ile önce seçilmiş insanlar muhabbeti var ya. Adam her şeyi temizliyor. Adam her şeyi temizliyor. İşte giriş yaparken işte. Abisininki mi kullanıyordu? Ha, kan numunesi oluyor falan filan. Hani senin kim ya yani kimlik çalmak o kadar kolay olacak ki mesela. İşte. Ama şöyle bir şey düşün, kimlik değiştirmek de kolay olacak. İşte. Yani sen onu senin kimliğini çalmış olsa bile sen kimlikle de zaten değiştirebileceğin için. Belki de sürekli kimlik değişim. Belki ondan sonra bir gün saygınım, bir gün Kemal'im, bir gün başkasıyım. İşte, tehlikeli şey. Şey belki gerçek hale gelecek. Ne? Ondan sonra bu shape shifter muhabit dediğimiz. Yani olmaz öyle. Niye <gülüyor> olmasın? Oğlum senin gibi böyle bu teknolojiyi kötüye kullanan insanlar yüzünden böyle... Olalım işte görülmüş tehlike... Di, hemen orada basacak <gülüyor> <gülüyor> adama sıratını, şöyle bir tane sesi taktım mı tamam. İşte. Yani böyle şeyleri işte diyorum ya hani araba kullanırken yani kullanmak için bile lisans gereken bir devirde yaşıyoruz. Yani 3 boyutlu printerla insan neler neler yapar. Of işte düşün. Hayır, hayır. Ben işte ondan oğlum bu... Evde ondan Lego basacaksın, Lego almayı geri... bırakacaksın. Hayır çünkü bunu kullanacak Envay geri gerizekalı olacak tamam mı? Ya tamam şu anda pahalı olduğu için Envay Çişit gerizekalı kullanamıyor. <gülüyor> Asıl ona sonra işte ne derler? Daha kullanılabilir ve erişilebilir hale geldiği zamanki sıkıntı işte. İşte ben de onu hep diyorum. Hep pahalı olması gerekiyor ki kimse almasın. Ya da hep endüstriyel ö, büyüklükte tutmaları gerekiyor ki kimse almasın. Yani kimse almasın değil o zaman Ama işte en... karteller aldı. Ya evet daha önce de <gülüyor> ondan sonra bilgisayarları alamıyorduk. Şimdi para basacaksın mesela. Ya para basılır mı? Hayır, para basma, basacaksın da. değil abi. Y yeterince iyi bir e, 3D printer'ın olduğunu varsay. Sen Hı. bir parayı taratıp Hı. tamam mı? Onun... Kalıbını üretirebileceksin anladın mı? Doğru. Para basabileceksin. Yani e işte basılabilir şeyler ve basılamaz şeyler diye böyle Ha liste şey. mi yapacaksın? Hayır liste değil yani kurallar çıkacak. Şunu basamazsın ha. bunu basarsın. Veya belki de şey olacak yani. E, öyle bir makineleri herkes öyle yapacaklar. De, herkesi, herkes o kadar şey ki. Hayır e, makineyi öyle yapacak belki üretecek. Yani sen yasal olarak makine üretirken. Ha. Ondan sonra de, şu, şu boyutlarda ondan sonra şu detayda bir şey basamazsın diyeceksin belki. Ya onu hek, hack, yani ekler o ayrı ama yani üreticiye senin söylediği şey bu olacak diyeceksin ki paranın özellikleri bunlar yani sonuçta paranın bir özelliği var değil mi? Hı hı. Bu özellikleri olsun basamaz. Yani adam gelip de soruyor mesela işte para modeli basmak istediğinde makineye basamayacak, basmam ben yani çalışmayacak. Bilmiyorum. Hatta bozulsun. <gülüyor> para basmaya çalıştın sen. Kendimi ihmal ediyorum. Ama şöyle bir şey de var. E, i̇leride adam mesela para basma maliyetinden de kurtulmuş oluyor böyle bir şey de. Yani gidip merkez bankası böyle bir makine alsa, parayı artık böyle bassa belki de daha az masrafı Yok olacak. Yok lan daha pahalı. Hayır ama ileride diyorum. Lan şimdi değil. Leyla şimdi zaten bütün her şey pahalı. Malzemesi pahalı, pahalı, pahalı. ama belki ileride çok ucuz olacak. Demir paradan daha ucuza gelecek belki gidip orada basmak. İyi o zaman burada bitirelim. <gülüyor> İyi tamam burada bitirelim. Ben üşüdüm çünkü. Benim de çişim geldi. Evet burası da karar düzeni. <gülüyor> Eferler diyorsun. Bizi burada 3D printlemesinler. <gülüyor> Neyse. Evet arkadaşlar. Evet. Böyle yaşlı evli çiftler gibi biz hep kavga ediyoruz. Biz bakış mı? ne <gülüyor> Biz geek bakışı yaptık. Yani i̇şte, CES konuştuk. Yeni teknolojileri konuştuk. Evet şöyle bakış attık. Evet şöyle bir yan baktık ee, ve, ve. bitiriyoruz? Bitiriyoruz. Ee, Bay forumlar yorumlar. Akın ne yapacağını biliyorsunuz. Fat oğlum hadi.